Akılsızım, göremediğim, görmediğim bir şeye inanmayı aklım ve mantığım almıyor diyen bir adama Einstein şu cevabı vermiş. Siz önce akıl ve mantığınızı şu masaya koyun, ondan sonra konuşalım. Evet, kimin uğruna verilmiş? Ariflerden birisi şöyle demiştir. Mahşer günü bir tellal şöyle bağıracaktır. Nefis uğruna harcananlar meydana çıksın. Altın ve gümüş paralar, arşın arşın çuhalar, kumaşlar, şallar, elmaslar, inciler, pırlantalar. Ne kadar kıymetli eşya varsa ortaya çıkacaktır. İkinci bir tellal da şöyle bağıracaktır. Allah yoluna harcananlar meydana çıksın. Bu defada Allah yolunda eskitilen yırtık pırtık eşyalar, delik ve yamalı kunduralar vesaire ortaya çıkınca herkes şaşıracaktır. Evet, Azrail kime talip? Son derece çalışkan bir insan olan ve uzun bir ömür süren Süheyl Ünvere sormuşlar. Azrail sizi unuttu mu efendim cevabı şöyle olmuş hayır daha geçenlerde görüştük bana dedi ki boş bulursam götürürüm.